Allah'u menfa'na bil Kur'an'il azim barik lana fili velhamdülillahi rabbil alemin estağfirullah el hayyel kayyum hmm. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri yolunda yaşayıp yolunda ölmeyi nasip eylesin bu yol ki sırat-ı müstakimdir dost doğru yoldur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 dini mübini İslam'ın yükselmesine engel olmak için ne hile yapıyor ve bu hususta kimden yardım umuyorlarsa onların bu hileleri örümcek evinden daha zayıftır. Allah-u Teala ve tekaddes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 arkalarını dönüp kaçacaklardır. Tüm velayun sarun sonra yardım olunmayacaklardır. Çünkü onların mevlası yok. Esteydu lalle tasbiru eğer siz sabrederseniz yani şehvattan taviz vermezseniz ve <gülüyor> teteku haramlardan sakınırsanız la yedurrukum şey ya. onların hileleri size şeycik bile dokunmayacak. Hep ayet inna Allah'a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 yani İslam'dan ayrılmayalım, eli sünnet ve dimâdi itikadından ayrılmayalım ve haramlardan uzak duralım. O zaman Allahımız bize celledilâhu yardım edecektir. Ya üllediğine ve inanmış kullar, insan soru siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir. Şart var. Biz Allah'ın dinine ne kadar yardım edersek o da bize o kadar yardım eder. Ki bugün en ziyade Allah'ın yardımına muhtaç olduğumuz zamandayız. O bizden yardım elini çekmez. İnna sunkulullah ve'ala Allah size yardım ederse size galip gelecek bir güç kuvvet yoktur. Ama ben yagülgun <gülüyor> bemenzellezi yansurukum min O sizden yardım elini çekerse ondan sonra size kim yardım edebilir?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 hak yoldan şaşmayacaklardır inşallah. Rasûlullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ''Lâ tezâlu min ümmetî fâhirîn âlel-hak'' Benim ümmetimden bir cemaat, hepsi değil. Çünkü 73 fırka olacak, bir fırka ehl sünnet kalacak. Biz ondanız elhamdülillah. O bir cemaat hak yolda daim kalacak. ''Lâ yâdurruhû men ghedelûm'' Onları yardımsız bırakanların onlara zararı dokunamayacak.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 Bağırırlar, çağırırlar, zararı yok. Mesela şeratın aleyinde yürüyüş yaptılar. Ne zararı oldu bize? Hiç. Kendilerine büyük bir bela ve lanet uğradı ama hatta bize faydaları da oldu. Ne bakımdan? Şeratı gündeme girdiler. Şeratın adını konuşmak yasak idi. E şimdi ne oldu? Serbest oldu. Ve herkes şerat İslam'dır diye kabul ettiler onun için herkes gördü ve bildi ki şeriat Allah'ın dini İslam Bunu bize zarar olmadı ancak tabi ki bir takım saldırılar hücumlar artırılmıştır derler ki havlayan köpek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 Yine o sıralarda şu aşırı okunduğunda efendi hazretlerimiz müjdeledi. Estağfirullah. hakku ve الْحَقُّ وَمَا يُبْدِهُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ Habibim söyle ki hak geldi. Yani İslam hakim oldu bitti. Zaten 1400 senedir hak geldi. Batıl, yani Allah'ın dininin dışındaki saçma uydurma düzenler artık bir yenilik yapamazlar ve bundan sonra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 Dedik ki bugün Müslümanların bir İran yanlısı olmaları İran modelini benimsemeleri, beğenmeleri Şia mezebini tutmaları ve taraftar olmaları en büyük tehlike, tehlikelerden biridir. Çünkü bize bizden olur her ne olursa. Bize dışarıdan bir şey olmaz. Bize Amerikan gavuru bizi ehli sünnet mezhebinden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 Peki sen Hz. Muaviye ki Radıyallahu Allah'ın Resulullah'ın vahiy katibi Resulullah'ın hidayet duası yaptı. Ya Rabbi Muaviye'ye kitap öğret, hesap öğret Ona azaptan muhafaza et buyurdu, dua ettiği Efendim, büyük sahabeye kafir diyen Haşa, onun etrafında on bin sahabe var Aşere-i Mübeşşere'den de var, Aşa anamız da var Bunlara kafir diyen e O kadar düşmanlık Gelip Resulullah'a selam verirken Esselamu Aleyküya Hamile Leda Beyne Cem Bey Ravza-i Mutu Arada Ey diyor yanındakilerden eziyet çeken peygamber diyor Bak bu Bekir Sıklazı Ömer'den rahatsız oluyormuş Bu itikatta Bu fikirde Böyle bir Hal ki kardeşlerim, Öküzlerinin adına kadar Sığırların adına kadar Ebu Bekir Ömer takacak kadar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 mezhepsizlik tehlikesi tarikat düşmanlığı tehlikesi bunlar müslümanım diyen cemaatların içinde kanserden beter hastalıklardı. vehhabilik tehlikesi bu adamlar mecep düşmanlığı yapıyorlar hatta peygamber düşmanlığı yapıyorlar rastlan zeklerini yasaklıyorlar şair ne fitneler bunlar tabi ki zengin bir devlet arkalarında olduğu için makedonyalardan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 Çan 64. 18. ayetinde Bunu emrettim evvela Habibine. Peki bize ne emredti Ben ne adı sıratıymustakıyı memfettediyoru. İşte kullarım size gönderdiğim dost doğru yolun budur. Buna uyun. Şimdi ne fark etti? Bize emrediyor sıratı mı uyun? Habibine emrediyor şeratı uyun. Farkı var mı? Yok. Hepimize emredilen nedir? Dost doğru yola uymak. İhtin sırat al Fatiha okuyan her namazda, her rekatta ne diyor? Ya Rabbi bizi dost doğru ulaştır. E işte o dost doğru ne? Bizim uymamız emri olan Habibine uyması, uymayı emrettiği şeriat. Bu ne diyor? O kadar büyütülecek kadar değil diyor. İnned din İslam diyor. Allah'ın indinde sadece din İslam'dır diyor bak. Yani İslam'ı inkar etsek yavur olur diyor. Şeriatı inkar etsek pek miyim değil yani hafife alıyor işi. Çünkü diyor din İslam Aslında Doğrudur şöyle bir doğruluk payı var Nedir o Allah'ın dinde Tek din İslam Şeraatta Peygamberlere göre şeriatlar ne olmuş Değişebilmiş Ama İslam hiç değişmemiş. Mesela Adem babamıza gelen din Adı ne İslam Musa aleyhisselamın dininin adı ne İslam Yahudilik değil İsa neydi? Müslüman. İşte İbrahim Aleyhisselam'ı kapışıyorlar. Yahudiler diyor ki Yahudiydi. Hristiyanlar diyor ki Hristiyandı. Mevlana bu Rüstehülillah. Mâ kâne İbrahimu Yehudiyyen velâ nesrâniyyâ. İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Velâkin kâne Hanîfen Müslimâ. Müslim idi diyor Müslüman. Tüm peygamberleri anlatıyoruz Rüstehülillah. Am <Sessizlik> Huda Yoksa diyor musunuz ki, İbrahim, İsmail, İshak, Yağoub ve onların torunları bütün peygamberler Yahudiydiler, yoksa Hristiyandılar? Haşa, öyle mi diyorsunuz? Kulüentümü aleme milleh. Habibimiz siz mi dahi biliyorsunuz? Allah mı dahi biliyor? Celle Cela. Yani Mevla bunu, onların hepsi edim Müslümandı. <gülüyor> Biz Allah'a teslim olmuşuz dediler. Sen İslam dini, yani inançlar, altı esas, ama Yaşar Nur'a sorarsanız o da altı değil. İmanın şartı kaç? Altı, Yaşar Nur'a sorarsan altı değil. Diyor ki, bu şu anda çocuklara okutulan, işte mekteplerinde veya din derslerinde, İslam'ın şartı beş, imanın şartı altı meselesi yanlıştır diyor.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 Başörtü diyor, dinde yok. Ya o nasıl yok? Nur Suresinde. Başörtlerini yakalanışlarına atsınlar. Çarşaf Kuranda yok. Kim diyebilir? Çarşaf Kuranda yok. Ahzap Suresi. Yüdini inalehinle min celabi Kadınlar üzerlerine çarlanı, çarşaflanı çeksinler. Ömer nasıl bilmen efendim, Konyalı Mehmet Bey evin.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 Peki onun köleliğinde ona ne var? Kar var, nücün? Kafir olarak geberse ebedi cehenneme gideceğine, dünyada köle olarak bir Müslümana hizmet ederken, İslam'ı yakinen öğrenme imkanına sahip olarak, Müslüman olma cerevine nail olsa, dünya ahireti kurtulmaz mı? Bununla beraber tabi, İslam'da köleye ne bulmuş, adalet de bulmuş. O ayrı bir konu. Hz. Ömer kölesiyle deveye nasıl binmiş?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 mübarek emir-ül Şam'a ilk geliyor. Bütün Şam'ın luları onu karşılamaya çıkmış. Hazreti Muaviye Şam valisi o zaman. Ne yapmış? Ayakkabılarını da nalinlerin eline almış mübarek. Ne oluyor lan? Geçecek çaydan ırmaktan. Hazreti Muaviye gelmiş. Aman ya emir ne oldu? Bütün Şam'ın seni karşılamaya çıktı. Yani rezil oluruz. Ben köleye rica ederim. Köle zaten senin korkuna biniyor deveye. Yoksa köle seni bindirecek. Ben köleye rica ederim. Ben köleye rica ederim efendim siz binersiniz sonra ödeşirsiniz dönüşte yolda mesele değil burada gösterişte görünüşte size emirul mümini siz sırtında yakışır nasıl kızıyor Hz. Maviye'ye radıyallahu Nasıl? ne diyor ona sen Resulullah'ın emini vahiy katibi güvendiği bir insandın diyor onun için ben sana burada bir şey söylemiyorum eğer peygamberin yakını sevdiği bir adam olmasaydın seni şimdi valilikten de az ederdim İçen, sen nasıl bana bir böyle adaletsiz teklif yaparsın ki? Kölenin sırası gelmiş, nöbet ona gelmiş. Irmak geçilecekse çıkarım ayağımı, geçerim. Biz Nahnu kaumun azzenullah bi İslam diyor. Biz ayağımız yaya sudan geçmekle rezil olmayız. Allah bizi İslam'la aziz kıldı. Biz adaleti yaşattığımız yaşattığımız sürece şerefimizi koruruz diyor. Tamam Demek ki İslam'ı iyi bilenlerin konuşması gerekiyor. İyi bilmeyenler yapayım derken yıkıyor. Orada ancak diğer bir profesör ne yapmış? İstilahatı ı Fıkriye'den, onun konuşmaları isabetli. İstilahatı ı Fıkriye Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri'nin yazdığı, üniversitenin de bastığı bir kitaptır.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 Ona doy şimdi nereye getirdim Bakara Suresi'nin 62. ayetine geldi. Bakara Suresi 62. ayet bunun kaydı ayet. Çağdaş tefsirde sabıttığı yer burası. Ne diyor Bakara Suresi 62. ayet? Ves sa'a allazina amanu vellezina hadu fannasara us-sabiyina men amana billahi vel yevmil ahir <gülüyor> wa amila salihan falahum ajruhum 'inde rabbihim la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 nesih inkar ediyor. Nesih ne demek? Son gelen kitap, geçmiş kitabın hükmünü ne yapar bizim itikadımızda? kaldırır. Mesela Buse aleyhisselamın ümmetinden Tevrat'la amel edenler ne zamana kadar hidayet derir? İncil gelene kadar. Ne zaman İsa geldi, İncil geldi, artık ne oldu? Tevrat'ın hükmü kalktı. Tevrat'a karşı vazife nedir? Allah'tan gelenine inanmaktır. Ama amel bakımından İncil yürürlüğe girmiştir. Ne zamana kadar Kur'an gelinceye kadar. kuran gelim geldi, artık İncil'e karşı da vazifeledir, sadece Allah'tan gelenine inanmaktır. Amel Kur'an'ladır. Değil mi? Şimdi bugün, bir adam ben Tevrat'la amel edeceğim veya İncil'le amel edeceğim, cennete girebilir mi? Çünkü onlar hükmü ne olmuştur? Mensuh! Mensuh kaldırılmış. Şimdi bu adam neshi kabul etmiyor. Yani diyor ki şu anda Tevrat'ın şeriatı geçerlidir.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 Efendimiz gönderilinceye kadar İsa'nın İncilini değiştirmeden amel eden cennete girer mi? Girer. Oncu vasullahu ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? <Gülüyor> Yahudiler 71 fırka oldu. Hepsi cehennemde, biri cennette. Çünkü 70 fırka dinlerini değiştirdi, Tevrat'ı değiştirdi. Bir fırka Musa'nın Tevrat'ını sağlam yaşayan cennete gidiyor. Hristiyanların olduğu 72 fırka. Onda 71 cehenneme gitti, biri cennette. Hangiler? İncil'i değiştirmeden efendimize kadar yaşayanlar. Mesela defteri, kummet, hazır oyna fırka. Şimdi yakında benim ümmetim de 73 fırka olacak. Kullu binleri biri kurtulacak. Bu ümmetten kıbleye dönen namaz kılan, Müslümanım diyenler ne olmuş? 73 fırka. Hepsi cehennemde biri kurtulacak. Kim? Muhammeddin Ali Ben ve ashabımın yolunda gidenler. İşte Ehli Sünnet ve Cemaat mezhebim. Selçuklulardan beri Türk milleti, Osmanlı ecdadımız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 Ne burası billah? Efe lâ tedebberûnel Niçin Kur'anı ince düşünmüyorlar? Ve min hindi khayrillâh Eğer Kur'an Allah'tan değil de başkasından gelmiş olsaydı, haşa! Ve ödedû fî O zaman onda ne bulurlar? Çelişkili sözler bulurlar. Ama Allah'tan geldiği için kıyamete kadar asalar, birbirini bozan bir söz bulamazlar. Öyle anlarlar ama inceliyince iş çıkar. Mesela bu şart. Öbür hadde ne diyor?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 Musa Aleyhisselamı inkar etsen Müslüman olabilir misin? İsa Aleyhisselamı inkar etsen cehette girebilir misin? Ne buyuruyor? sen edib Allah? İnnalladīn yekfūrūn bil-Allāhi wa Rasūlihi. Meyridūn enfarquū bīn Allāhi wa Rasūlihi. Meyqūdūn al-mu'minū bil-ba'ātu meykfurū bil-ba'ātu. O kimseler ki Allah ile Peygamberlerinin arasını açmak isterler. Nasıl kimine inanırız, kimine inanmayız derler ve bu arada bir yol edinmek isterler. Ula keumul kafirune hakkâ İşte onlar ne kadar bir müslümanı izleseler de gerçek kafirler. Herif ne diyor? Bizim peygamberimize inanmayan cennete girecek öyle mi? Ama Mevla ben buyuruyor? Bazısına inanmayız diyen kafirlere alçaltıcı azap hazırladık diyor. Nerede cennet? Bak cennete kim girecek? Peşini dinle. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ الْوَرُسُول۪ۜ O kullar ki Allah'a ve Rasullerine iman ettiler. وَالَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَا هَدِمْ مِنُونَ Hiçbirinin arasını da ayırmadılar. Bütün peygamberlere inandılar. مُلَاكَسِوْهِجُ مُجُورَهُمْ İşte Allah onlara ücretlerini, sevaplarını ve icirlerini verecekti. Bu ayetleri bilmiyor mu mu? Biliyor, bile bile lades oluyor. Bütün bu ayetleri okumuyor. Millete duyurmuyor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 evvela iman ondan sonra akım. Allah Allah Selçuklu uydurabilir mi ya Osmanlı uydurabilir mi ya bin senelik medeniyetimiz var kültürümüz var İslam en iyi şekilde yaşayan milletimiz var Bu nedir ya ne diyor ya yazıktır ya. ya ecdadımıza böyle iftira etmek sünnet uydurulur mu ya sünnet Resulullah'ın yoludur bunu kimse uydurma hakkı var Resulullah bana iftira eden cehennemde yerini hazırlasın kim uydurabilir sünnet ya peygamberin yapmadığı bir şey kim yapabilir ya hem de din hususunda Cık. yetkili midir haşa bu adam zaten hadislerin tümünü inkar ediyor hadislerin tamamını inkar ediyor sünnetleri inkar ed ettiği gibi diğer hadisleri de inkar ediyor halbuki Mevlâneb-i Eskâfiâ ve mâ yântıquanil hevâin hüve illâ benim peygamberim kafadan keyfinden konuşmaz ne buyrusa vahiydir ona benden bildiriliyor o Buyuruyor, ''Rutîtül el hikmetin isleyh'' ''Bana Kur'an verildi, iki de hadis verildi'' Hadisler Kur'an'ın tefsiri, tercümesidir. Eğer Peygamber Kur'an'ı açıklamasa, Ebu Bekri Sıddık da anlamazdı. Araplıktan sökülmez bu iş. Eğer pe Peygamber'e lüzum olmasa, sünnet olmasa, hadis olmasa, Allah Kur'an'ı ne yapardı? Kabe'nin damına indirirdi. Nasıl olsa Arapsınız, okuyun derdi. Niçin tercüman gönderdi?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 Kur'an'da sadece aklim usulü namaz kılın emrediyor. Etimulhadji ömrü etli hadji ömrüyi tamamlayın emrediyor. Aha tuzdeki acek emrediyor. Ama tefsirini kime bırakıyor? Rasulü bırakıyor. Ne yutturur Rasulullahü Aleyhisselam? Peygamber yolladım size. Ona itaat eden Allah itaat etmiştir buyuruyor. Ne mahtakul ne verdiyse size onu alın. Çünkü benden veriyor size. Kafadan konuşmuyor size. وَمَا نَاَكْبَعْنُ فَنْتَوُ Siz yasakladığı şeyi bırakın, evet, vazgeçin. Yani onun haramı benim haramımdır Allah böyle onun emri benim emrimdir. Madem peygambere itaat gerekmez, yani sünnetler hüccet olmazsa, niçin atıyor Allah'a atıyor Resul? Allah'a itaat dedim, Resul'a e itaat dedim buyruluyor. O zaman sadece Allah'a itaat lazım, bu zaten Kur'an'da Allah'ın kitabıydı. Resul'a e itaatın yeri nerede kaldı? Sünnetlerde, hadislerde ona itaat emredilmiş. Sünnetlerde, hadislerde ona itaat emredilmiş. Ve ben tevallulumu alsın, laqayim habib Sana itaatten dönene ben seni bekçi yollamadım diyor. Cehennem kadar yolu var. Kim sana itaat etmezse nere giderse gitsin. Ve tebiuhu lillahum tehdidun, habibimle uyuyun dostu oruyolu bulun. Bu kadar ahatlar var bun, nasıl olacak? Evet kardeşlerim. Şimdi bu Süleyman Hatice'ne ne zaman girdi? Yerler yazıldı ki, sen nasıl Peygamberlere inanmadan cehenneme gidecek dedin?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 Mevla acala ne buyurur Allah En <gülüyor> <gülüyor>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 Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece Araplara mı gönderildi yoksa Arabıyla Acem ile bütün insanlara mı gönderildi? Yani ona ateşe bunu soracağız. Ne diyecek? Derse ki sadece Araplara gönderildi? Ne olur? Kafir olur. Dügün Kur'an-ı Kerim'de gösterildimla. "Ben Arap'ın hakeyinde kafetellin nas" bir seni bütün insanlara gönderdim. Yine bu hacı kerimenin sonunda Estağfirullah. Işte, ya ey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 Buyuğumuz. Peki bu kadar zamanda nasıl geliyor? Ve ma'arsen ya'mir resul illâ li-tâ'a bi Hangi resulü gönderdiysen diyor mutlaka itaat olunsun diye gönderildim. İnanmak değil, itaat olunsun diye gönderildim. Devam ediyorsun benim peygamberime haktır dese, gerçektir dese, doğrudur dese neye yarar? İtaat olunmak için gönderildi peygamber ona. Saygı göster de geçkenlere diye itti ama diyecek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 Çok insanların itikadını düzeltmeye bu lafların vesile olacaktır. Biz ölürüz faniyiz ama arkadan bu konuşmalar yerlerine ulaşacak. Onun için Müslümanlar size diyorum ki, helvuru, burada durduklarınızı dururuz. Çünkü bakın buradaki bu sohbetler yayınlanıyor. Belki 15 gün içinde 15 kere yayınlanıyor. Bunların size bir faydası olur. Neden herkes buraya gelemezse onlara mutlaka şunu dinle. Demek lazım bütün hizmit ve havalesi bu civardaki adabazaları darhi herkes dinlemesi lazım herkes buraya gelemeyebilir mutlaka dinlemesi Bunlar iman meselesidir bunları bilmezse saptıranlar çıkacak ya milletin karını bozma hedefleyenler çıkacak